Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Murat Sevgi'nin kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. 13 Nisan 2016 günü Edirne Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından Cumhuriyet Dönemi Kültür Varlığı olarak tescil edilen Çorlu Asker Hastanesi'nin tescil kararının kaldırılması isteği vardı. 31 Mayıs 2016 günü toplanan kurul bu isteği görüştü ve söz konusu tescilli yapının yerinde incelenmesine karar verdi ve yani kurul üyeleri 76 yıllık Çorlu Asker Hastanesi'nin yerinde inceleyerek tekrar karar verecek. Mevcut durumda 13 Nisan 2016 tarihli kurul kararı ile tescilli bir yapı Çorlu Asker Hastanesi'nin Çorlu'ya bir kültür değeri olarak kazandırılması yolunda hızla ilerliyoruz. Eski Çorlu Devlet Hastanesi arazisi ise yeşil alan olarak kullanılırsa hemen bitişliğindeki böylesine büyük bir kültür varlığı Çorlu'nun kent merkezinde muhteşem bir değişime neden olur. Bizlerle Çorlu Asker Hastanesi için 13 Nisan 2016 tarihinde yapılan tescil işleminin korunmasını istiyoruz. Eski Çorlu Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alanın yeşil alan olarak planlanmasını istiyoruz diyor Sevgi bu açmış olduğu kampanyasında. Artvin'den Ömer Çata'nın kampanyası ile devam ediyoruz programa. Özellikle son birkaç yıldır kontrolsüz bir şekilde Orman İşletme Müdürlüğü'nce ağaç kesimine göz yumulmaktı. Sadece can kurtaran Geçidi ve Boçka arasında bulunan kereste atölyeleri ve ağaç biriktirme depolarının sayısı nedenle ağaç katliamı yapıldığını gözler önüne seriyor. Bu bölgede arıcılık ve kestane balı üretimi açısından önem taşıyan kestane ağaçları kontrolsüz ağaç kesimi ve hastalık nedeniyle kuruyup yok olmaya yüz tutmuştur. Çok geç olmadan bu ağaç katliamına son verilmelidir diyor Çatan kampanyasında. İstanbul'dan Cevat Özdil geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Mimarlar Odası yetkilileri için adalet talep ediyor. 31 Mayıs 2016 günü İstanbul Yıldız Sarayı dış karakol binasında yapılmak istenen yasa dışı zorla tahliyeye direnen Mimarlar Odası yöneticilerimizin ve çalışanlarının gözaltına alınma işlemini ve odaya tahsis edilmiş mekanı el koyulmasını kınıyoruz. Hukuka aykırı yapılan bütün işlemlerin derhal durdurulmasını gözaltına alınıp serbest bırakılan Mimarlar Odası yöneticilerimizin çalışanlarımız haklarında herhangi bir tatbikat yapılmamasını, 2051 yılına kadar Mimarlar Odası İstanbul Büyükkenç Şubesi'ne tahsis edilmiş, Yıldız Sarayı dış karakol binasının tahliye işleminin bütün sonuçlarının iptali ve yürütmenin durdurulması için açılmış davanın sonucunun beklenmesini talep ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2002 yılında imzalanan protokol uyarınca, 49 yılına mimarlar odası İstanbul Büyükşehir Şubesi'ne tahsis edilen Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının tahliyesi için 31 Mayıs 2016 saat 10 sularında İstanbul Valiliğinin emriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri ve Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri zorla ve hukuka aykırı olarak odaya tahsis edilen binaya girmek istediler. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 7 12 2015 tarihinde göndermiş olduğu bir yazı ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile imzalanan protokolün tek taraflı olarak iptal edildiği bildirilmişti. Hukuk devletinin devamlılık ilkesini yok sayan, daha önce de uygulamaya sokulmak istenen, fakat sağlamayan bu tek taraflı oldu bittiye karşı ilkim protokolün iptaline yönelik yazıya hukuki açıdan itiraz edilmişti. Bu itiraza yanıt verilmeyince Mimarlar Odası tarafından idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için idari mahkemede dava açılmış, İdare Mahkemesi oda lehine karar vermiştir. Yapılan itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi aksi karar vermiş olsa da dava henüz sanışlanmamıştır. Hukuki süreç devam ederken akşam bildirim yapıp sabah onda tahliye edilmesi için yapılmış bir tebligatla 49 yıllığına kendisini tahsil edilmiş Yıldız Sarayı dış karakol binasındaki yerinden çıkartılmak istemesinin hukuk ve yasa dışı olması yanında Mimarlar Odası'nın hukukun üstünlüğünü sağlama doğrultusunda aklın ve bilimin rehberliğinde kamu ve toplum yararına verdiği mücadeleye karşı bir intikam operasyonu olduğunu da düşündürmektedir. Mekanlarına karşı girişilen yasa dışı zorla tahliyeye müdahale ettikleri için Mimarlar Odası Genel Başkanı ve İstanbul Büyükken Şubesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle oda üye ve oda avukatı ve çalışanları gözaltına alındılar ve sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden servis bırakıldılar. 31 Mayıs 2016 günü yapılmak istenen yasa dışı tahliye direnen Mimarlar Odası yöneticilerimiz ve çalışanlarının gözaltına alınma işlemleri ve oda mekanına el konulmasını kınıyoruz. Hukuka aykırı yapılan bütün işlemlerin derhar durdurulmasını gözaltına alınıp serbest bırakılan Mimarlar Odası yöneticilerimizin çalışanlarımızın haklarında herhangi bir tatbikat yapılmamasını 2051 yılına kadar Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'ne tahsis edilmiş Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası'nın tahliye işleminin bütün davaların sonuçlarına göre iptal edilmesine ve yürütmenin durdurulması için açılmış davanın sonucunun beklenmesine, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ile 2002 yılında yapılan protokole uyulmasına talep ediyoruz, diyor Özdeğil bu kampanyasında. Orhun Çağlar'ın kampanyasına kulak veriyoruz. Şimdi de Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi Bölümü önünde bulunan ve her gün önünden geçip gittiğimiz Emekdar savaş uçağının durumunu görmektesiniz. Yıllarca Engin gökyüzünde hüküm salmış döneminin en hızlı uçaklarından biri olan F-104 uçağımız uçuş ömrünü tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne dönemin hava kurumu tarafından anıt uçak olarak sergilenmesi için hediye edilmişti. O dönemden bu yana okulun bir simgesi olan bu uçak gökyüzündeki yorgunluğu sonrası dinlendiği bu alanda ne yazık ki çürümeye terk edilmiştir. Üzerindeki boyaların döküldüğü ve artık demir yığını görüntüsü veren bu yıldız savaşçısı uçağımızı eski günlerindeki gibi parlak gri rengine geri dönmesini istiyoruz diyor Çağlar bu kampanyasında. Son olarak şimdi yurt dışına gidiyoruz. İngiltere'den bir kampanyayla programımızı nihayetine erdireceğiz. Caroline Criado Perez kampanyanın sahibi. Perez'in kampanyası da Londra'da bulunan parlamento meydanı hakkında. Perez, meydanda birçok tarihi figürün heykelinin yer aldığını belirtiyor. Ancak tüm bu figürlerin erkek olmasından sorunlu bir durum olduğunu belirtiyor. Perez, dünya tarihinde hem kadın hakları için hem de insan hakları için mücadele vermiş birçok önemli figürün olduğunu belirtiyor. Yetkililerden parlamento meydanına bu önemli kadınların da heykellerinin konulmasını talep ediyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere yine ülkemizden, İngiltere'den derlediğimiz çevreden insan haklarını birçok alanda vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Değişime öncü olabilirsiniz. Başlatmış olduğunuz kampanyalarda daha sonra programımıza konuk olarak diğer dinleyicilerle de buluşur. Yarın sabah yine yeni kampanyalarda buluşmak üzere. Esen kalın.